Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Kitab-ül Uduhiyye. Uduhiyye bu e, Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail arasındaki meselenin anlatıldığı e, oradan geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam işte bir oğlunu Allah'a kurban edecek sonra unutuyor rüyasını. Rüya görüyor, onu Allah yolunda kurban edecek, evladını yanına alıyor, seni Allah yolunda kurban edeceğim. Ne dersin diyor İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e, Safa suresine gelirseniz, Safa suresinin kaçıncı ayet kelimesi? 102. ayeti 449. sayfa. Flemma belaga mahusaye, "Kale ya bunei, inni araf il menami, inni azbapuk, fen zor mazat raa." 449. sayfa, sayfanın dibi. Ee, yani diyor ki, "Flemma belaga mahusaye, onunla yürüyecek çağ gelince diyor ki ona, "Kale ya bunei, yavrum, inni ara il menami, rüyada inni azbapuk, seni boğazladığımı görüyorum." E fanzur mada bir düşün bakalım ne diyorsun sen buna Hazreti İsmail kale ya ebet ifal ma tumar yani emredildiğini yap baba diyor Rabbim sana nasıl talimat verdiyse tereddüt etmeden bunu yerine getir kale ya ebet ifal ma tumar setecidune insaallahu min asabirin Beni sabredenlerden göreceksin Allah'ın inayetiyle işte Baba Allah'ın emrine İsmail Aleyhisselam da bıçağa teslim oluyor, felenma, eslema. İkisi de teslim oluyor, felenma, eslema. Betellahu cebin oğlunu yatırıyor, yüzüm koyu yerin üzerine. Onadeynahu İbrahim. Hemen yukarıdan nida ettik. İbrahim dedik. Ko Koçla Hazreti Cebrail gelirken İbrahim Aleyhisselama. Ve nadaynahu en ya ibrahim kad saddaqta ru'ya duyanı yerine getirdin doğruladın inna ne nezzil muhsinin işte biz muhsin olanları böyle mükafatlandırırız inna hada lahu'l bela'ul mubin bu büyük bir bela büyük bir imtihan oğulunla imtihan ediliyorsun ufadeynahu bi dıbhin azim ona büyük bir e, kurban bedel olarak verdik. Utarak na alehi fil Biz onun adını sonraki nesillere yad olarak bıraktık. Selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun. Yani utarak na alehi fil ahirin Sonraki kuşaklara İbrahim'in adını, İbrahim'in teslimiyetini, İsmail'in Allah'a olan muhabbetini, yakınlığını bıraktık. Onlara selam olsun. Peki buradan geliyor kurban, yani bize neyi anlatıyor? Ee, değil hayvanı Allah yolunda kurban etmek, eğer oğul bile kurban olacaksa tereddüt etmeden onu kurban etmeli, nefsi kurban etmeli, arzuları kurban etmeli. Bir insanın en sevdiği oğludur, eğer en sevdiğini kurban edebiliyorsa o halde Allah yolunda kurban edilemeyecek hiçbir şey yoktur demeli. Yoktur ya Rabbi. Yani her kurban keserken en sevgililer bile senin yoluna feda, senin yoluna kurban ya Rabbi der Müslüman. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya kurban kesilirken kurbanın başında olmayı telkin ediyor. Yani bak oraya işte sen o hale bak o kan damlarken hem günahlar siliniyor hem de diyorsun ki Bugün koç kurban, yarın senin yoluna Fatıma kurban ya Rabbi. O ruhu kuşanabilme adına e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bizzat kendisi kurbanı kesiyor. Ya da eğer kadınsa git diyor orada sen de bak, sen de bak o manzaraya şahit ol. Yani o bir duruş, o duruştan neler çıkarmalı, neler istimbad etmeli, sen de onlara tanık ol. kitab Udhiye Efendim orada tarifini yapmış ismun şerhte var. İsmul lima yudbahu eyyâmen nahri biniyetil kurbetillâhi Teala Nahr günlerinde Allah'a yakınlaşma niyetiyle kesilen şeye ne diyoruz? Kurban diyoruz. İsmul lima yudbah şeyin adıdır. Peki ve hiye vacibatun ala muslimin hurrin mukimin musirin ve hiye bu uduhiyye kurban. Vacibatun ala kulli muslim her müslümana vaciptir. E, hangi müslümana? Hür olana, mukim olana, musir yani zengin olana, nisab miktarına, sahip malik olana gerekir. Peki İmam Şafi'ye göre, İmameyn'e göre kurban hükmü ne? Sünnet. Peki delil ne? E, delil men arad en yudahiyye minkum felâ yeğhûz min şârihi ve adfârihi şey'en. Müslim'in rivayetinde hadis-i şerif. Sizden kim kurban kesmeyi murad ederse, onun e, kılından, onun e, tırnağından bir şey almasın. Veya hangi hadisi delil olarak getiriyorlar? İşte burada selâthun kütübet aleyye velem tuktab aleykum ad-duhâ. El-vitru ve-duha adha Üç şey var ki bana farz kılındı, size değil. Nedir onlar? El-vitru, yitir namazı. Sonra ve-duha, kuşluk namazı ve daha adha Bir de e, kurban. E şimdi burada kütübe diyor. E, İmam-ı Şafii bu ne olarak e, şey, e, ne diyor? Efendimiz'e farz, bize farz değil diyor. Bize farz değil